941. konu, Hazreti Peygamber'in avret yerini eşlerinden bile örttüğüne dair Hazreti Ayşe'nin rivayeti, Ayşe, ben Resulullah'ın avret yerini görmedim, demiştir.